Ondan ancak mümin korkar. Nifakın çıkış sebepleri üzerine bir değerlendirme. Özcan Yıldırım Medine'deki nifaka elverişli olan zemin ve bu zemine fıtratın dahi iğrendiği tohumları ekenlerin pozisyonları ve tutumları, bunların sebeplerini açığa çıkarsa da bazı tespit ve mülahazalarımızı paylaşmamız yerinde olacaktır. Bunun dışında ileride de değineceğimiz üzere yapılan savaşlar, cereyan eden hadiseler ve yaşanılan sıkıntılardaki maddi ve psikolojik durumlar bizlere itikadi ve ameli nifakın tablosunu ortaya koymaktadır. Aslında ileride yazacaklarımız bu yazı ışığında okunursa nifakın temelleri daha iyi anlaşılmış olacaktır. Nifakın çıkış sebepleri hakkında şunları söyleyebiliriz. Otorite ve güç dengelerinin olduğu yerler nifaka uygun zeminlerdir. Bir yerde yönetici olmayı arzulamak, bunun gerçekleşmemesi halinde iki yüzlülüğü nifakı da beraberinde getirir. Yönetici bir şahsı olan düşmanlık, kin, küçümseme, yaptıklarının olumsuz tarafını görmek, beğenmemek ve benzeri hususlarla kendisi fark etmese de körün bile dokununca fark edeceği şekilde yağın su üzerine çıktığı gibi kendisinin yönetici emir olma sevgisi ortaya çıkmıştır. Bu ve benzeri maddeleri çoğaltmamız mümkündür. İslami sahaya bakıldığında bunun günümüze kadar varlığını sürdüren bir hakikat olduğu görülecektir. Aslında bunun İbni Übey gibi itikadi nifak olmasa da yine de insanın imana taluk eden ameli nifak olduğunu söylememizde yarar var. Belki en bariz ve hatta diğer sebeplere mahal bırakmayacak husus, otorite kaybı veya rabet edilen konumun değişmesi olsa gerek. İbni Übey'in otoriteye dair hayalleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gelişiyle tamamen suya düşmüş oldu. Oysa ki İbni Übey tek ve yetkin otorite olacaktı. Bu aslında insanın fıtratında var olan ve İslami hareketi olumsuz yönde etkileyen sebeplerden biridir. Fıtrat, kendi cinsinden olan bir kimsenin boyunduru altına girmemeyi yeğler. Bunun yanında güç ve iktidar sahibi olmak, insanın nefsine sevimli geldiği için bunun yitirilmesi halinde nefsin bu yöndeki arzularının kabarması, Allah'ın rahmet etmesi müstesna kaçınılmazdır. Çurasını bilmek gerekir ki İslami hizmetin istikrarlı bir şekilde olan varlığı cemai bir düzene bağlıdır. Mutlaka ehil olan birilerinin bu hizmete önce olması gerekir. Cemai çalışmada da görev değişiklikleri olabilmektedir. Emir sahibinin memur olması, aktif olanın pasif duruma getirilmesi, kişinin sorumlusunun veya görev alanlarının değişmesi ve benzeri hususlar mutlaka olacaktır, olmalıdır da. Zira asıl olan davanın hizmetin devamlılığıdır. Kişiler, görevler ve mevkiler duruma göre değişebilir. İşte tam burası, Rabbani davaya hizmet eden, buna baş koyan kimselerin dikkat etmesi gerekli olan bir noktadır. Kalbini nefsin kinli ve müessir olan arzularından arındıramayanlar, verdiği farklı reaksiyonlarla bu konuda kendisinden hiç beklenmeyen bir pozisyona düşmektedirler. Belki yıllarca yaptığı hizmet ve fedakarlıklardan sonra kendisinden bu reaksiyonlar beklenmeyen kimse, dün akıl tutulması olarak adettiği hususları yapabilmektedir. Dün dağları aşan bir kimse, çakıllara takılacak, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur misali, küçük dünyevi çıkarlar yüzünden ahiretini de heba edecektir. Allah bizleri muhafaza etsin. Unutulmamalıdır ki Rabbani davaya gönül verme, bu yola baş koymanın tek azığı takvadır. Allah'tan hakkıyla sakınmamak, Allah'la olan muamelesini güzelleştirmemek, insan merkezli değil Allah merkezli bir yaşantı çizmek bu yolun kökleridir. Salih amellerle donanmayan bir hizmetkarın ortaya koyacağı amel de eğri ağacın gölgesi gibi eğri olacaktır. Bunları göz ardı eden ve kalbindeki marazaları tedavi noktasında ehliyet sahibi kimselerden yardım almayan her birey bu yükün altında ezilmekle karşı karşıya kalacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta otorite kaybının insanı en son getirdiği nokta ameli nifak hastalığıdır kabul etmediği, ehil görmediği insanları, taraftar bulmadığı, diğer insanların baskısından korktuğu veya konjonktürel bir takım sebeplerden dolayı dıştan kabul eden kimseler için dışa olan muhalefeti, fıtratlarını bireysel anlamda yaşamaya başlayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdurrahman bin Semure! Emirliği isteme! Şayet istediğin halde sana emirlik verilirse, ona havale olursun. İstemediğin halde verilirse, onun için yardım olunursun. Buradan anlaşılan şu ki, insan bunu istediği zaman Allah subhanallahu ve Teala o kişiyi bu ağır yükümlülükle baş başa bırakıyor. Yani Allah tüm yardımını çekiyor ve insanı kendi acziyetiyle baş başa bırakıyor. Buysa helaktan başka bir şey değildir. Fakat kişi istemediği halde verildiği da Allah nusret kapılarını sonuna kadar açıyor. Aradaki fark tamamen kalbidir. Kalbini bu yönde onaran, arındıran ve niyeti Allah'ı razı etmek olan Rabbani hizmetkar olurken, niyeti sadece dünya ve içindekilere endeksli olansa Rabbani hizmet adı altında hizmet zehrini şerbetle beraber yudumlamaktadır. Emirlik isteme meselesi nefsin en tehlikeli hallerindendir. Çünkü yeme içme gibi şeyler insanın bedeni ihtiyacı olduğu gibi kabul edilme ve itibar görmede ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlarındandır. Göneticilik insana statü kazandırıp sözünü dinlenir kıldığı için insan nepsi ona meyyaldir. Tabii bu işin dünyevi boyutudur. Uhrevi boyutu için de aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizler bu emirliği istiyorsunuz ancak o kıyamet günü pişmanlık olacaktır, buyuruyor. Bu talep yeryüzünde üstünlük taslama ve kibir duygusunun insanda olduğunu gösterir. Emirliği isteyen kendini ona layık görür. Akranlarından daha üstün olduğunu zımnen kabul etmiştir. Bu duygular Rahmani olmadığı gibi insanı helaka götüren, kalbi öldüren duyguların temelidir. İçimizden bu hastalığa müptela olanlarımız tedavi için acele etmelidir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi kıyamet günü dönüşü olmayan pişmanlığı yaşamadan, Allah'a yönelip ehliyet sahibi insanlardan yardım almalıdır. Şurası bir hakikattir ki, her hastalık ortaya çıkan bir takım belirtilerle teşhis edilir. Kişinin kendisinde otorite isteği veya başka bir deyimle İslami sahada emirlik beklentisi, görülen bir takım alametlere bağlıdır. Burada önemli olan kişinin bunları hem emirken hem de emir altındayken doğru bir şekilde okuyabilmesidir. Bu alametlerden bir tanesi kişide haksız ve yıkıcı eleştiri ahlakının ortaya çıkmasıdır. Aslında bu tamamen otorite kaybına bağlı bir durum da olabilir. Yönetime karşı haksız ve yapıcılığa dayanamayan, salt hasetten nemalanan eleştiri nifakın belirtilerinden bir tanesidir. Hem beğenmeyip hem itaat etmek, sevmeyip sevmiş gibi gözükmek, önce kafa sallayıp arkadan farklı bir söz söylemek, zihin karmaşası yaşamak, için dışa muhalefeti değildir de nedir? Yeri gelmişken eleştiri ve eleştiri kültürüyle ilgili birkaç yere temas etmekte yarar var. Eleştiri yapıcı ve yıkıcı olmak üzere iki türlüdür. Kendi doğrusunu dayatma ve kendi tecrübesini üstündeki insanlara aktarmak da eleştirinin bir başka versiyonudur. İkisi arasında Uhud Dağı kadar fark vardır. Birisi davayı düşünüp sağlam bir şekilde ilerlemesi ve kaliteli hizmet anlayışının ortaya çıkması için öneri veya eleştiri yöneltir. Bu zaten olmazsa olmazdır. Her daim 2-3 kişinin kafa yorduğu, beynini sulandırdığı bir cemaat anlayışı değil, bireylerin ortak aklının sonucu olan bir cemaat anlayışına sahip olmamız gerekir. Bir diğer ise, konumu ne olursa olsun, kaybettiği mevkiden kaynaklı olan beslediği hasetten hareketle, veya sevmediği, kabullenemediği, içselleştiremediği, hep bir soru ve ünlem işareti bıraktığı şah sebebiyle önerisini ve eleştirisini şekillendirir. Aslında burada sorulması gereken ve meselenin künhü olan soru şu olmalıdır. Sevdiğim veya kabul ettiğim X şahsı olsaydı bu eleştiriyi yapar mıydım? Bu tüm meseleyi açığa çıkaran kıstastır. Her birey bu kıstasa göre kendisini oto et tabi tutmalıdır. Bu ahlaka mensup kimselerde tezahür eden ve ben buradayım diye kendisini belli ettiren hallerde yok değildir. Önerilerinin baş köşesinde duran cümlelerde şunlar olsa gerek. Ben olsam şöyle yapardım. Ben böyle yaptım, daha çok etkisini gördüm. Aslında bu uygulama güzel ama şöyle yapılırsa kanaatimce daha güzel olabilir. Ama kelimesinden sonrası hayrın zerre miskarini barındırmıyor. Bunun başka şekli de durum, ortam veya şahıs kıyaslaması yapmalarıdır. Falanca adam şöyle yapmıştı, filancası böyle yapıyor, falancası çok sert, filancası daha ılımlı, geçen sene böyleydi, bu sene böyle ve benzeri cümlelerle gazetelerin pazar eklerindeki aradaki yedi farkı bulun bulmacası çözen misali, bu yöndeki saplantısını gözler önüne sermiştir. Halbuki unutulmamalıdır ki İslami hareket aynı araçları kullanan, sabit materyalleri bulunan bir çalışma değildir. İslami hareket meşru olan her aracı kullanan, vakaya göre şer siyaseti değişen bir harekettir. Bunu idrak edemeyen her birey bu noktada farklı söylemlere sahip olacaktır. Emirlik müessesesi dünyevi yönden ve dünya perest bakış açısıyla gıpla edilecek bir mevki olsa da ahireti düşünen kimse için hüsrandan başka bir şey değildir. Çünkü sahabe ve selef bu ağır görevden olabildiğince imtina etmiştir. Ahiretini düşünen her birey bu konuda hassas davranmalı, kıyamet günü pişmanlık duyacağı bir durumu zahiri veya batini olarak talep etmemelidir. Sizler... Bu emirliği istiyorsunuz ancak o kıyamet günü pişmanlık olacaktır. İslam'a hizmet çok yönlüdür. İslami çalışmada tek bir yönden hizmet etmek veya sadece tek bir yönde ecir olduğunu zannetmekse ayrı bir yanlıştır. İslami hizmette emirin yaptığı işle memurun yaptığı iş arasında fark yoktur. İkisi de bu Rabbani davaya hizmettir. İkisinin yapacağı işin ağırlığı ve hafifliği olsa da ecir yönünden büyüklüğü ve küçüklüğü yoktur. Bu konuda tek düze düşünüp sadece emirlik veya bir birimde yetkili olmayı hizmet sanan kimse, emir olduğunda can hıraş olurken memur olduğunda aynı davranışı gösteremeyecektir. Dinarın Kulu Helak Oldu Dirhemin Kulu Helak Oldu Kumaşın kulu helak oldu. Kendisine ondan verilince razı olur. Verilmediğinde kızar. Helak oldu ve baş aşağı çevrildi. Ayağına diken batsa çıkaracak kimse bulamaz. Müjdeler olsun okula ki atının yularından tutmuş Allah yolundadır. Saçları dağınık, ayakları tozlanmış vaziyettedir. Nöbet işinde oldu mu onun hakkını verir. Develeri sürme işinde onun hakkını verir. İzin istese izin verilmez, aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Resul sallallahu aleyhi ve sellem iki sınıf insanı aynı hadiste anlatıyor. Biri Allah Resulü'nün helak olması için beddua ettiği insan. O, dinara, dirheme, kadifeye, ipeye kul olmuştur. Ona secde etmemiş, rükuda bulunmamıştır sıkıştığında dinara, dirheme dua da etmemiştir. Ancak onunla mutlu olur, o varsa rahat ve razıdır, yoksa sıkıntılı ve mutsuz, sinirli ve gergin. Suht kelimesinin ifade ettiği anlam, rıza halinin dışındaki tüm halleri kapsar. Diğer tarafta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olmuş bahtiyar insan hangi görevde olsa onun hakkını veren, nöbetçiyken iyi bir nöbetçi, demeleri sürdü mü iyi bir sürücü. Emirlik ve yöneticiliğe kul olmuş insan da böyledir. Ona yöneticilik verildi mi mutludur, elinden alındı mı da gergin ve sinirli. Rıza göstermez, emirlikte gösterdiği performansı memurlukta gösteremez. Rabbine kul olmuş ve yaptığı işi cennete ve Rıza-i aracı gören Müslümansa emirken görevini en güzel şekilde temsil eder. Memurken de öyledir. Emir olduğunda hayırda esen rüzgar gibidir. Memur olduğunda da kendisine emirlik yapanların kolu kanadıdır adeta. Onun bulunduğu ortam güvenlidir. Ne yapacağını, nasıl yapacağını öğrenmiştir. Emirliğin zorluğunu yaşadığı için emirlerine dua eder, onların işlerini kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Ne mutlu o insanı ki Allah Resulü'nün müjdesine masar olmuştur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, nifakın zuhur ettiği yerlerden biri otorite, makam, mevki ve salahiyet kaybıdır. Bu durum İslami hizmette kaçınılmazdır ve her bir birey bu eleğin içerisine girecektir. Davaya yabancı bir element, davanın önünde bir hendek olmak istemiyorsak, daha yolun başında bunları düşünmeliyiz. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 34. sayısında yayınlanmıştır.